Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bu senenin ilk fikri takip programına başlıyoruz. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Her yeni bir programa başlarken, e, geçen sefer şunu konuştuk, e, şu konukla konuştuk diye başlayan cümle bu sefer battal oldu. Çünkü, e, e, çünkü üstüne geçmeden aslında e, özellikle kaçındığımız bir tekrar, yapma, tekrar program yapmaktan özellikle kaçındık çok ağır... E, Sağlık sorunlarında dahi. Fakat bu sefer hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Hem Gülsün Hanım geçen hafta hasta oldu. Hem de ben aynı günde aynı hastalıktan e, feci şekilde muzdarip olunca e, bir tekrar program yapmak zorunda kaldık. E, umarım tekrarlanmaz bu durum diyorum. Bugün konuğumuz demin de söylediğim gibi Gülsün Kara Mustafa. Hem geçmiş olsun hem de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Aslında tam anlamıyla iyileşebilmiş değilim. <gülüyor> Ve sesim berbat durumda. Fakat ben şunu düşündüm. E, açık radyo affedicidir her halükarda böyle bir sesi de affedecektir ve sanıyorum sohbetimiz güzel olacak o açıdan e, bir sakınca görmedim bugün gelmekte Hoş geldiniz Gülsün'ün Hoş bulduk e, Gülsün'ün Kara Mustafa'yı dinleyicilerimize tanıtmaya gerek var mı sanmıyorum ama sanat çizgisini kısaca hatırlatmak faydalı olur diye düşünüyorum İlk resim derslerini Eşref Üren ve Turgut Zahim'den almış, Bedir Rahmi'nin atölyesinden geçmiş, 1981'de kendi atölyesini kurmuş. Sinemada Atıf Yılmaz ve Başar Sabuncu ile çalışmış, 1985'te ilk ödülünü Günümüz Sanatçıları İstanbul sergisindeki çalışmalarıyla al çalışmaları almış ve Kara Mustafa günümüze kadar pek çok başarılı sergi ve çalışmayla gelmiş. E, vaat edilmiş bir sergi e, iki mekanda halen devam ediyor ama e, bu söyleşi yayına girdiği zaman muhtemelen kalkmış olacak çünkü e, pazar günü 5 Ocak'ta e, son bulacak eğer uzatılmazsa diye düşünüyordum ama Gülsün Hanım'la konuştuk uzatılma ihtimali yok galiba Yok e, uzatma ihtimali yok aslında bu sergi Türkiye'deki koşullara göre aslında en çok en uzun kalan sergilerden biri 4 ay aslında alışılmamış bir zaman birimi bir sergi için ama bunun bir sergi olarak tek başına ele alınmaması gerektiğini düşünüyoruz hepimiz. Çünkü bu aslında tam anlamıyla bir farklı paket halinde hı hı. E, gündeme geldi. Bunun yanı sıra çok çeşitli workshoplar, e, konferanslar, e, çalışmalar vesaire yani bunu canlı tutacak dört ay boyunca birçok yan etkinlik vardı. Sayden de çok canlı. Biz en son iki üç gün evvel oradaydık. Son günleri olmasına rağmen yine de çok canlıydı. Bu söyleşi bu sergiyle ilgili olarak Ece Erman bir söyleşi yaptı. Toplumsal tarihin 209. 239. sayısında. Biz hem bu söyleşiyi hem de sergiyi vesile ederek, fırsat bularak Gülsün Hanım'la fikir takipte konuşmak istedik. Bu Sergi e, ta 70'li yıllardan biri olan resimleriniz, çalışmalarınız var. E, uzun bir dönemdeki çalışmalarınızı burada bulunduruyorsunuz. En büyük serginiz galiba değil mi? Aslında e, evet geniş, büyük çaplı bir sergi. E, i̇ki mekanda olması onu daha da büyütüyor bana kalırsa. E, ve e, gerçekten 1972 senesinden e, işte var. Ama 2012 senesinden de bir takım işleri barındırıyor. Ee, bunu biz bir araya getirirken aslında ismini zikretmekten çok memnun olduğum iki arkadaşım Salt'ın programcısı hı hı. Merve Elveren ve Duygu Demir'le birlikte bunu bir retrospektif olmamasına hı hı. E, karar vermiştik. Ve bu doğru bir karardı aslında. Çünkü bir retrospektif işine ...giriştiğimizde bir kere... ...önümüzdeki zaman çok kısıtlıydı... ...bu süre içinde böyle bir... Uzun, ...büyük sergiyi hazırlamak... Ve, ...ve de bütün... ...retrospektifin gereğini... ...yerine getirebilmek kolay bir şey değildi... Ee, ...bir de... E, ...işleri bir araya getirdiğimizde... ...gerçekten... E, ...bunların hepsinin... ...kendi içinde bir diyalogu olduğunu... ...fark ettik ve belki de... ...bu diyalogun üzerine doğru... ...gitmek... Ve de bunun üzerinde çalışmanın daha doğru olduğunu düşündük. Ve böylece sergi bir sarmal biçiminde ortaya çıktı. Ben e, nerede okuduğumu hatırlamıyorum şu anda ama bir yerde e, sanat eleştirmeni Barbara Heinrich'in sizin için şöyle bir e, şey dediğini okudum. Yaklaşık 40 yıldır diyor Heinrich, Türkiye'nin kültürel kimliğinin yaşadığı değişimleri inceleyen bir vakanüvist diyor sizin için. E, ...bu sergiyi... ...yani bunu önce okudum, sergiyi sonra gezdim... ...gezerken de bu söz de, defalarca... ...aklıma geldi aslında... E, ...şimdi tek tek saymayayım... E, ...ama e, işte... ...göç, evini, şehrini bırakma zorunluluğu... ...tek bir meydan üzerinden anlatılan yakın tarih... E, ...hapishanede kadın olmak... ...çocuk olmakın ötesinde... ...hapishanede olmak... E, ...ama bu arada adabı muhaşiret ve beni... ...gerçekten çok etkileyen e, saray cariyeleriyle... ...onların ikinci neslini anlatan çalışmanız... ...ve, ve diğerleri... Ama aynı zamanda e, toplumsal tarihteki söyleşide de e, sizin zamanın notunu tutmak gibi bir ifadeniz var. Yani bana kalırsa bu vakanüvistlikten biraz daha farklı bir şey. Yani ileride konuşabiliriz belki bunu da ama siz sergideki bütün işte yani bu sergideki bütün işleriniz için bu sizin ifadenizi kullanabilir misiniz? E, yani zamanın notunu tutmak diyebilir misiniz bütün sergi için? Aslında ben vakanüvist kelimesini çok severim. <gülüyor> ...bunu da tekrarlamaktan da hoşlanırım. Kendime de yakıştırırım aslında bir anlamda. Ama belki Ece'nin bu söyleşide vurguladığı gibi... ...bir zamanın notunu tutma meselesi belki bana daha yakın bir şey. Hı hı. Aslında tümüne şamil olabilir mi? Tümünü bu şekilde değerlendirebilir miyiz? Bilemiyorum ama... Eğer e, gruplamalara ve o sergiyi gezerken bir araya getirilmiş işlere baktığımızda yine bir zamana gönderi yaptıklarını fark ediyoruz. Hı hı. Ve bu zamanın içinde e, o bir araya getirdiğimiz işlerin kendi aralarında da konuştuğunu fark ediyoruz. E, benim için yani e, bir e, anlatı söz konusu olduğunda yani ben hikaye... Anlatmayı seven bir sanatçıyım. Ama bu hikayede kalmayan, en sonunda somut biçimde bir sanat parçası haline dönüşen bir şey ortaya çıkıyor sonunda. <gülüyor> e, benim için en şaşırtıcı olanı bu aslında. Yani e, bir e, tarihi bir belge <gülüyor> e, bırakmak için çalışmıyorum. Ya da herhangi bir şekilde aman işte bu konuyu da ben ele alayım da. ...işte bir yazar gibi... ...bir tarihçi gibi bakayım... ...şeklinde ele almıyorum... Ee, ...ben ele aldığım zaman... ...kendi gözlemimden... ...kendi e, sürecimden geçirip... ...onun en sonunda... Bir, e, ...bir iş... ...bir sanatsal parça olarak... ...ortaya çıkmasını hı hı. sağlıyoruz... Hı hı. Ne, ...nasıl oluyor bu ben de... <gülüyor> ...bilemiyorum ama... ...onunla temas ettiğinizde... ...aslında bütün bu... ...bellek yüklemesi... Ee, onun e, etrafındaki e, tarihsel bağlam, e, gündelik gönderme vesaire kendiliğinden okunabilir Hı -hı. hale geliyor. Hı -hı. Ee, bu da işte belki benim anlatım biçimim diye, Hı -hı. belki de üslup Hı -hı. diye değerlendirebileceğimiz bir durum. Şeydeki iş, e, hani limon sandıkları üzerine ilkokulda yaptığınız ödevleri ya da kompozisyonları iliştirmişsiniz ya... ...karşıda da duvarda dört tane... O yaşta çekilmiş resminiz var. Evet. Orada esasında çok da derin, güçlü bir resmi tarih eleştirisi var. Yani o o yaştaki bir çocuğun işte her Türk asker duvar çalışkandır. O yani onu yapmak nereden, nasıl aklınıza geldi? Bir de <gülüyor> o malzemeyi nasıl, kim korudu o kadar yıl? Aslında o iş 1994 senesinde yapıldı. Yani Hı. aradan. Epey bir zaman geçti. E, bu konuda e, malzeme nereden çıktı diyorsunuz. E, babamı kaybetmiştim. O, o yıllara yakın bir tarihti. Ve e, biliyorsunuz bir babanın evrakına dokunmak, onu açmak uzun zaman ister. Yani hmm. e, onu ne olduğunu keşfedene kadar e, bir hayli uzun süre beklediğimi hatırlıyorum. Bir gün Onları karıştırırken içinden bu çocukluk defterim çıktı. Ve sanki bu çocukluk defteriyle birlikte kullanılsın diye içine konulmuş o fotoğraf çıktı. O fotoğraf da çok enteresan. Yani e, o fotoğrafı ikinci sınıfta e, babamla birlikte e, İstanbul'da Sultanahmet İlkokulu'nun önünde çektirmiştim. Babam o zamanlar Dünya Gazetesi diye bir gazete çıkıyordu. Falih, Rıfkı Bedi, Faik onların başlattığı bir gazeteydi. Onun hı hı. yazı işleri müdürüydü. Ve e, o gazetede bir e, okullar açılıyor haberi diye bir haber yapmak gerektiğinde benim okuluma kendi fotoğrafçısıyla gelmişti. Ve e, orada benim de içinde bulunduğum çocukların resimleri çekildi. Ve fotoğrafçı da bir hediye olarak herhalde bu fotoğrafı çekip bize hediye etmişti. Onu hatırlıyorum. Hatta o fotoğraf serisinde babamla birlikte fotoğrafımız da var. Hı hı. Yan yana durduğumuz. Sonuç olarak bu defteri bu şekilde görünce sanki bir mesaj gibi algıladım bunu. <gülüyor> ve onu... O hale getirmek ilk defa e, kadın kütüphanesinde, e, Haliç'teki kadın kütüphanesinde evet. bir mekan verilmişti bana. Oranın o 18. yüzyıl Osmanlı binasının içinde o pencerelerin önünde e, bu defteri nasıl sergileyebilirim diye düşündüğümde bu e, okul sıralarına benzeyen e, portakal sandıkları geldi aklıma. Hmm. Onlar birer fotokopidir defterden alınmış. O sayfaları e, Raptiye ile iliştirdim. Ve fotoğrafı da dört defa tekrarlayarak duvara koydum. Ama dediğiniz gibi defterin içeriği çok sert. Evet. E, yıl 1900 birkaç hatırlamıyorum ama e, içerisinde gerçek bir soğuk savaş hı hı. meselesi var. Demir perde 50, meselesi 50 var. 50'li yıllardı galiba. 50'li yıllar, 50 51 veya 52 e, ve demir perde meselesi var. Sınırlar Hı -hı. meselesi var. O dönem NATO ve SENTO Hı -hı. E, hikayesinin içindeyiz ve çocuğun defterinde bütünüyle kendini e, sınırlarını nasıl koruyabileceğini, askerlerin ne kadar kahraman olduğunu bir korku yaratıcı derecede e, kendi içinde bulunduğu ortamın korunması ve tehlikelerden uzak tutulması fikri var. Problemlerde dahi e, tam askerlerden evet, evet, evet. bahsediyor. Matematik problemleri bile askerli. Hepsi askerlerden bahsediyor. Ve çocuğu düşünün yani onları yazıyor. Ama tabii kontrast şurada. O defterin içinde de. inanılmaz <gülüyor> kenar süsledi. <gülüyor> Her bir tarafında evet. ayrı ayrı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Erken bir temsiliyetin sunumu. E, bu 16. yüzyılda e, bir, bir Alman elçinin yanında gelen bir ressamın yaptığı e, evet. bir, bir resim. E, i̇şte o resimde pazarlanan kadınlar var. Bir de benim önce e, bir oğlan çocuğu zannettiğim bir, bir siyah bir e, kadın da var. Genç, çok genç. E, bu resimde Jerome'un işte o ünlü tablosu arasında bir de kuruyorsunuz. E, yani Ece ile yap, yaptığınız evet, süreçte evet. e, o ilişkiyi kuruyorsunuz. E, bir de re, şeyde sergide şeyi, çok dikkatimizi çekti. E, bir resim altı var. Resim altında pek çok soru soruyorsunuz. Evet. E, ama yine de sanki yeterince sormamış gibi e, acaba sormadığım, sorgulamadığım bir şey kaldı mı? Evet, evet. Bu, bu duyarlılığı bize anlatır mısınız, resmi anlatır mısınız? Şimdi yine onun yapıldığı tarihe dönelim. Yani bu sergide ben bu, bu iş, bu, bu durumdan çok hoşlandım. Çünkü işte 1994'e gidiyoruz hemen arkasından bu soruyu sorduğunuzda 1996'da yapılmış bir iş bu. 1996'da aslında bu e, sanatta merkez ve periferi meselesinin en çok tartışıldığı zamanlar. Yani o güne kadar e, merkez sayılan Paris, Londra, e, Londra, New York hı hı. üçlüsü artık sorgulanır noktası, noktada. Çünkü e, sınırlar açılmış 1990'dan sonra... Ve o sınırların açılmasıyla e, çevrede, periferide bulunan sanatçılar keşfedilmeye başlanmış. Ve bu noktada Avrupa kendisiyle bir de bu postkolonyal mesele üzerinde çok yoğun bir e, tartışma açmış ve onu sorguluyor. Yani e, kolonializm sonrası durum nedir, biz ne yaptık, ne yaptık ki buradayız, e, biz nasıl bunun özrünü dileriz vesaire gibi bir tartışma var... Tam bu tartışmaların ortasında e, çok önemli bir küratör olan e, Avusturyalı hem sanatçı hem küratör olan Peter Weibel e, bir büyük sergi yaptı. Bu serginin ismi Inclusion Exclusion yani e, dahil etme ve dışlama e, idi başlığı ve bu sergide e, birçok e, o güne kadar dışlanmış olan ee, ve e, hiçbir şekilde batıda e, işlerini göstermeyi e, becerememiş olan e, birçok sanatçıyı, periferi sanatçısını bir araya getirdi. Yalnız bu sergi sadece bir sergi biçiminde değildi. Yine pek çok tartışmayı yanında taşıyordu ve çok zengin bir e, sonuç çıktı arkasından. Ben bu sergi için bir çağrı aldığımda e, böyle bir Fotoğrafa e, la karşılaştım... E, ...daha doğrusu fotoğraf demeyeceğim... ...bir e, sulu boya resimle karşılaştım... ...bu sulu boya resim aslında dediğiniz gibi... ...daha ileride 19. yüzyıl... E, oryantalist ressamlarının... ...duygusunu taşıyordu... ...ve benim ilgimi çekti nasıl olur da... ...yine bir adam 19. yüzyılda... ...aynı pencereden bakar... <gülüyor> On altıncı yüzyılda Hı -hı. da aynı pencereden bakar gibi. Dolayısıyla bu benim için önemli bir ipucuydu. Bunu altı metre yükseklikte büyüttüm esas sergi Hı -hı. alanında. Ve onun altına gayet basit olarak o dönemlerde bu fevkalade geçerliydi bu sorular. Bana bir yabancı sanatçı olarak yurt dışına çıktığımda sorulan soruların hepsini uzun uzun çalışıp bir araya getirerek altına yazdım. Bunların arasında ne var? İşte başörtü takıyor musun? Hı hı. Eğitimin var mı? E, nasıl olup da İslam toplumunda erken evlendirilmedin? İşte vesaire. Kürt meselesi, işte şey meselesi, e, Balkan meselesi vesaire. Göç şu bu. Bütün bunlarla ilgili ne varsa da bütün bunları birer soru haline getirdim. Dolayısıyla bu işle karşılaşan, karşıdan gelen birisi... Önce resme bakıyordu. Ondan sonra bu soru fırtınasıyla karşılaşıyordu. Ve onun daha sonra dönüp bana soruca hiçbir soru kalmıyordu. <gülüyor> Böylece ben ilk defa hayatımda bana hiçbir soru sorulmadan bu sergiyi atlattım. <gülüyor> Şimdi... E... Bir başka çalışmanız, yani müzik arası vereceğim ama bir başka çalışmanızdan geçerek vereceğim bunu. Kronografya, aynı e, okul defterlerinin olduğu e, salonda yer alıyor bu çalışmanızda. E, radyo Dünyası dergilerinin 60 sayı galiba. E, kapaklarının sergilendiği yerde bu. Tam ovalde değil değil mi? Daha böyle bir hafif bir yamukluğu evet, olan bir oval Evet. <gülüyor> Ve radyo, dergisinin, e, radyo dünyasının pardon, kapaklarında da hep işte o dönemin herhalde radyoda şarkı söyleyen tanınmış şarkıcıları var. Biz Ahmet Müzeyyen Senar'la Safiye Aylan'ın ötesine geçemedik. <gülüyor> e, e, sizle ilgili okurken Doğan Hızlan'la yaptığınız galiba bir röportaj mı var yoksa o, o mu bahsediyon evet. da çok iyi hatırlamıyorum ama işte anne ve babanızın işlerinden dolayı çocukluğunuzun önemli bir kısmının radyo evinde geçtiğini evet. söylüyorsunuz. Babanız bir dönem Ankara Radyosu Müdürlüğünde yapmış evet, galiba. Evet. Şimdi Hikmet Menür Emcioğlu'nun yani babanızın e, yazıları da var anladığım kadarıyla radyo evet. dünyasında. Onun bir güftesini çalacağız. Cevdet Çağla bestelemiş. Yüzden bir düyek besteyi Özdal Orhan'dan dinleyeceğiz. Şöyle güftesi: Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenleri aynı güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar hep aynı eldendir. Bu dertten kurtulan yok mu? Dualar hangi dildendir? 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Gülsün Karamustafa ile konuşmaya devam ediyoruz. Meydanın Belleği adlı video. Yani e, Taksim Meydanı'nı ve Beyoğlu'ndaki bir evin içini e, burada konu ediyorsunuz. İki ayrı ekranda yan yana. Burayla ilgili e, Ece Zerman ile söyleşidi. E, söyleşiden bir paragraf okumak istiyorum. Bana çok dokundu. Ee, yani Taksim'i şey yaparken, e, konuşurken işte 60'lı yıllar, 70'li yıllar ve de evet. bir ev içerisinde bir hareket oluyor, evet. e, erkek kayboluyor, kadın falan. E, şöyle söylüyorsunuz, o dönemde bütün erkekler hapisteydi. Kadınların yalnızlığı bir anlamda siyasi hareketin içinde öncülük görevini üstlenmiş olan erkeklerin yavaşça hani terk etmelerinden doğan bir kadınlık durumudur. O kadınların tümünün aslında bekledikleri, korudukları, iletişimi sürdürmekte oldukları kaybolmuş bir erkek vardır.'' Bu bölüm dediğim gibi çok dokundu bana. Şimdi tabii bizim ailede de birçok ailede de böyle şeyler yaşanmıştır. Türkiye'de erkekler gerçekten yavaşça belki hızlıca kaybolurlar. Karınların da onlarla ilişkisi onlara karşı işte bir sorumluluk korumak falan. Yani böyle her zaman tarif edilen kadın erkek ilişkisinin de oldukça dışındadır. Evet. Bu, yani epey içine girmiş olduk zaten duyarlılık ama e, siz bunu nasıl ifade edersiniz, ne dersiniz? Ee, aslında e, çok iyi bir gözlem bu. Yani e, burada kısaca söylemişim ama bunu e, gören ve algılayan yani filmi gördükten sonra bana dönen pek çok kişi bu kadınların yalnızlığını ve de yani orada ev içinde aslında kadınların fazlalığını e, fark ettiğini söyledi. Ee, aslında şöyle bir bölüm var orada. Şimdi siz konuşurken ben hatırladım. Aslında şöyle bir bölüm var orada. Ee, dışarıdan sesler gelir. Ee, hangi bölüm olduğunu bilmiyorum ama galiba e, 77 bir Mayıs'ın sesleri gelir. Yani ona denk düşen bir karedir bu, bölümdür bu. Ee, ve içeride bu seslerden sonra aile e, o bir koridorda bir takım odalara girip çıkmaya başlar. Bir odaya girer öbürü o odadan çıkar Hı. öbürü başka odaya girer ve en sonunda e, kadın bir odaya girer ve biliriz ki orada erkek vardır. Erkeğin bavulunu ve şeyini çıkarır dışarıya ve adam ondan sonra gider zaten. Yani dışarıdan gelen seslerle o içerideki alarm meselesi ve onun hazırlanıp gitme meselesi öyle bir bölümde ele alınır. Benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi bu. İkincisi de mektup okuma. O pek anlaşılamıyor. Anlaşıldı. Aslında. Ben evet. O mektup okuma yani mektubun gelmesi evde domestik işlerle uğraşan kadınların bir anda bir kapı çalınmasıyla o mektubu alıp o mektubu okumaları aslında bu da çok önemli bir gönderme diye düşünüyorum. Ben hapisten geldi mektup diye düşündüm. Elbette hapisten geliyor. Görülmüştür mektuplarıdır onlar. Hı -hı. Ee, onu çok çeşitli sebeplerle ben hayatımda <gülüyor> e, hem ailemin döneminde hem kendi döneminde aldım o mektupları. Ve o mektupların önemi çok fazladır biliyorsunuz. Evet. Sergi süresince galiba, yani siz demin söylediğiniz etrafında başka etniklikler de oluyor falan diye. Ee, bir atölye var, Hafıza Palas. Ee, zannediyorum yani benim anladığım şöyle bir amacı var. Serginin bulunduğu mekanın tarihi inceleniyor bu atölyede. Katılanlar da e, seçtiklerini bir şekilde ifade etme yolları buluyorlar. Bu, bu çalışma herhalde hem sanat açısından hem tarihi açısından iyi bir eğitim yöntemi diye düşündüm bu arada. Muhakkak. <gülüyor> Bununla beraber bir de Murat Belge'nin bir ara yaptığı bir konuşmada... E, ...üniversitede diyor Murat Belge... ...ilk iki sene öğrencilerin lisede öğrendiklerini unutturmakla geçiyor. Esas üniversite eğitimi ondan sonra başlıyor. Buradan şunu e, düşündüm. Sizin serginizi gezen e, bir lise öğrencisi yahut işte üniversite öğrencisi... ...ama lise eğitimiyle ilişkisi çok geride kalmamış birisi diyelim. İlla lise öğrencisi olması gerekmiyor ama... ...sizin serginize geldiğinde, bütününü gezdiğinde... O zamana kadar sahip olduğu tarih bilincinde nasıl bir sarsılma olur, nasıl, e, nerelerden çok etkilenir yahut olur mu diye bir de size sorayım dedim. Peki, o zaman e, baştan başlayayım ben. Tamam. E, Hera Büyüktaş taşçıyan, sanatçı Hera Büyüktaş taşçıyan yaptı bu workshop'u hı hı. Hı hı. lise öğrencileriyle birlikte. Sadece lise öğrencileri miydi? Evet, lise hı hı. öğrencileriydi ve son derece yaratıcı bir e, çalışmaydı. Aslında orada e, benim daha önce yapmış olduğum apartman e, Hı -hı. projesinin etrafında gelişen, yani bir mekanın belleği olabileceği meselesi üzerine gelişen bir workshop'tu. Ve sonuç çok çok çok güzel ve dokunaklı oldu aynı zamanda. E, ona çok çok teşekkür ettiğimi söylemek isterim burada. İkincisi ise, e, geçenlerde galiba biri bana bunu sordu ve e, üzerinde çok düşünmek zorunda kaldım, durumunda kaldım. E, bu sergiden iki çeşit e, sonuç çıkaranlar var. Yani birincisi iki ayrı jenerasyon, Hı -hı. iki değişik sonuç çıkarıyor. Birincisi bizim tanıdığımız jenerasyon olarak belli sıkıntıları birlikte yaşadığımız yaşça benim yaşıma daha yakın olanların tepkileri var. Bu çok enteresan. Çünkü her biri girdiğinde inanılmaz bir duygu patlamasıyla çıktı Hı -hı. oradan. Ve bunu ben de beklemiyordum. Çünkü yani ben bu işlerin çoğunu e, yurt dışında yaptım. Hı -hı. Ve oralarda algılandı öncelikle. E, şunu söyleyebilirim. Oralarda da çok e, duygusal, şiddetli ve de e, iyi ilişkiler kurularak algılandı. Ama burada sanıyorum göndermeleri çok e, bildik ve tanıdık olduğu için bir duygu patlamasına yol açtı. Bunu ben amaçlamamıştım açıkçası. Hiç de öyle bir niyetim yoktu ama böyle bir şey yaşadım. Hı hı. İkincisi daha e, genç jenerasyon. Hatta hatta ee, yani şu anda gezi jenerasyonu dediğimiz <gülüyor> gencecik jenerasyon. Onların da bir biçimde algıladığı bir şey var burada. <gülüyor> ee, belki onların ki daha önceki jenerasyonda olduğu gibi her şeyi birebir algılama telaşı gibi değil ama en azından e, bir takım şeyleri daha geniş bir açıdan görme daha geniş bir açıdan değerlendirme hı hı. imkanına sahip oluyorlar. Ve bunu e, herhangi bir e, tarih ya da herhangi bir yazar e, yazar veya şey değil, bir görsel sanatçının hı hı hı. E, imkanıyla paylaşıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi benim için çok değerli diye hı hı. düşünüyorum. E, ve önemli diye düşünüyorum. Tabii. Onlar için de <gülüyor> önemli diye düşünüyorum. Ben e, hapishane resimlerinizin sergilen, yani resimleri bir başka bölümü e, serginizin resimleri ilk baktığımda e, fark ettiğim şey, yani önce resimlerin, dergide resimlerini gördüm e, dolayısıyla yani ne olduklarını üç aşağı beş yukarı kabaca biliyordum fakat görür görmez resimleri işte Ahmet'e de şey dedim, ya işte siyasilerle yatmadığı için görsün Karamustafa. Çok renkli olmuş resimler dedim. Oysa biliyorum ki siz zaten rengi çok kullanan bir sanatçısınız. Ve de daha tuhafı bütün o hapishane resimlerine bakarken hiç aklıma sizin zaten rengi çok kullanan bir, bir, bir sanatçı olduğunuz aklıma gelmedi. Kendinizi resmettiğiniz bir iki resimde de işte kendimi işte bir şekilde daha bak dedim işte gördün mü kendisini daha tek renkli çizmiş. Etraf gene rengarenk. Ee, yani şeyde haklı mıyım acaba siyasilerle beraber yatmış olsaydınız... ...daha koyu renkli olur evet. muydu yoksa? Aslında <gülüyor> ikisi içinde deneyimlerim bol bol, bol var. <gülüyor> Aslında ikisini de şu kısacık zamanda bol bol deneyimlemiş biriyim. Çünkü önce Selime'ye arkasından Maltepe cezaevi, askeri cezaevi... ...ondan sonra da samalcılarda yattım. Ama hüküm giydiğim zaman... Ee, öyle bir durum oldu ki e, sağmalcılara durmadan e, siyasi e, kadınlar geliyordu hı hı. ve onların görüş yasağı vardı. Ben hükümlü olduğum için e, görüş yasağım hı hı. yoktu ve bir tedbir olarak beni o dönemde e, görüşten herhangi bir laf dışarıya çıkarmayayım diye aldılar ve İzmit hapishanesine hı hı. gönderdiler. ...İzmit Hapishanesi esasında çok zengin bir yerdi. Yani belki... E, ...yani bunu da şanslıyım denebilir mi diyeceğim bunu. Bu resimlerin Çünkü, o çizildiği. Evet, güzel. evet. E, orası... E, ...Türkiye'nin belki de en ağır mahkumlarının yattığı... ...kadın mahkumlarının yattığı bir yerdi. E, neredeyse bütün koğuş... ...müebbet... E, ...ve ona benzer cezalardan... ...yani çok ağır Hı -hı. cezalardan... E, hüküm giymişti. Bir de gündelik kirp çıkanlar şey, şey, şeyden yan kesicilikten filan falan onların getirdiği müthiş bir renklilik vardı. Bir de mekanını e, kendi hayat mekanı olarak e, bellemiş onu süslemeye çalışan onu renklendirmeye çalışan hiçbir zaman dışarı çıkmayacak kadınlar vardı. Bu ikisi de aslında belki o sözünü ettiğiniz ...renkliliği getiriyordu. Hı hı, hı hı. Ama koşullar derseniz... ...ne bileyim 60-70 metrekare bir yerde... ...biz yani çok yoğun bir kaç... ...60 kişi falan yani öyle bir... Hı hı. ...ve 11 tane çocuk vardı içeride. Bütün bunun hengamesi içinde... ...işte oyunlar oynanıyor, bir şeyler yapılıyor falan... ...ve orada yatan o müebbet kadınların... ...aslında artık dışarıyla ilgili fikirleri tamamen kapatılmış, yok edilmişti. Yani istemiyorlardı hiç dışarıyı düşünme. <Gülüyor> Dolayısıyla bu gözlem benim için yine de çok daha e, zenginleşiyordu <Gülüyor> o açıdan. E, hatta orada bir resim var. E, i̇ki kadın e, ve bir e, gayrimeşru çocuk, üçlü bir resimdir bu. E, bu iki kadın İçeride devamlı aynı kıyafetleri dikip onlarla geziyorlardı. Akraba İkisi de. hayır, hayır, hayır. İkisi de bir noktada özdeşleşiyorlardı. İkisi de namuslarını korumak için nişanlılarını tabancayla öldürmüşlerdi. O benzerlik onları ömür boyu aynı kıyafeti giymek ve aynı şekilde süslenmek gibi bir yola sokmuştu bu da çok enteresan Hı -hı. bir şeydi benim için ee, yani hapisale resimlerinin renkliliği belki de bu yüzden ama yani bunları 1972'de yapıp ondan sonra onlara hiç bakmamak onları Hı -hı. bir daha e, ya da onları kullanmamak kararı benim için önemliydi Hı -hı. bugün ortaya çıktığında tabi çok farklı bir anlam Hı -hı. taşıyor. Sonradan mı renklendirdiniz diye sormak istiyorum. Yani önce içeride mi renklen boyadınız? Hayır, hayır. Hiçbiri içeride yapılmış Hiçbiri resimler mi? değildir. Hı. Onlar bir anlamda daha sonra unutmamak için tutulan hı hı. notlardır. Çünkü diğer resimlerinize göre e, çok daha hızlı buldum onları. Evet, evet, e, evet. Ve sanki içeride alınmış notlar da sonradan renklendirilmiş diye düşündüm. İçeride kımıldamanın imkanı yoktu. Yani değil, değil boyamak, değil, boyamak <gülüyor> değil bir şey yapmak. Orada bir de bir çocuk var galiba. Herhalde hapishanede doğmuş. Ee, hapishaneden başka bir yer bilmiyor. annesini şey diyor. E, anne tekrar cinayet işleyip... Adam e, öldür Yani evet. dışarı çıkma mı ihtimali olmuş? Ne olmuşsa artık af mu ya da bilmiyorum. Şimdi e, içeride herkes dışarı çıkmaktan vesaire konuşuyor. Çocuklarda da böyle bir şey var. Onlar orada doğmuş Hı -hı. olan çocuklar. Yani bir iki tanesi filan... İşte üç yaşında beş yaşında gelmiş ama orada doğanlar var. Hapishanenin içinde doğanlar var. Ve işte onlardan birinin sözüydü o. Ee, çıkarsak tekrar adam öldürür, tekrar döneriz değil mi anne? Diye soran bir çocuk. O <gülüyor> <gülüyor> Apartman projesi var. O Cihangir'deki tamam. sizin oturduğunuz evet. apartman. Ee, şimdi... Ee, onun hikayesi de çok ilginç. Ee, bir gün apartmanın önünde bir hanımla karşılaşıyorsunuz. O meğer oranın eski oranın sahipleriymiş. Sahibi, evet bir karı koca. <gülüyor> onun hikayesi nasıl? Şimdi onun hikayesi aslında e, yani dokunaklı bir hikaye yine. E, Cihangir'deki apartmanı aldığımızda e, onun bir İstanbul'un Rum'a ait bir apartman olduğunu biliyorduk. Ve de o apartmanın yani apartman dairesini diyeyim o apartman bana ait değil sadece <gülüyor> alt katında giriş katında oturuyorum. E, bu kişi İstanbul'daki tek gazoz fabrikası 1930'lardaki tek gazoz fabrikası Olimpos gazozlarının sahibi. 1931 senesinde bu apartmanı kendi ailesi için yaptırmış. Ve e, her katında e, işte oğlu, e, babası vesaire bütün aile, bütün apartmanın katlarında oturuyorlar. Fakat e, 1955'de o bildiğimiz e, sokak hareketleri ve Rumlara karşı hı hı. E, şey e, olaylar başladığı zaman bunlar tedirgin olmuşlar. Ve onun üzerinden ancak ve ancak iki yıl yaşayabilmişler şehirde. Ve neleri var neleri yoksa yok pahasına satıp Atina'ya göçmüşler. E, bu göçten sonra da baba hiçbir şekilde geriye dönüp bakmamış. Hiçbir şekilde Türkiye'ye gelmemiş ve hiçbir şekilde kendi evini görmek istememiş. Ee, ben 2000 senesinde işte kapının önünde o çifti gördüğümde bunda bir başka bir duygu aldım. Yani bir şey var bu insanlar bu eve niye bakıyorlar diye. Ve e, baktıkları ev gerçekten e, erkeğin doğduğu hmm. evdi. Yedi yaşında terk etmişti evi ve o gün bugündür rüyalarına giren bir evdi bu ve o gün ilk defa gelip görmek istemişti. Hatta karısı e, onu ikna etmeye çalışırken kendisi ya orayı bir harabe halinde görürsem ben ne yaparım? Çünkü hayalimde her şey çok zengin ve güzeldi. Biz böyle başladık dostluğumuza. Ve ondan sonra bu aile bana kendi yaşadığım apartmanın kapısının önünde çekilmiş kendi aile fotoğraflarını göndermeye başladı ki sergide hı hı. gördükleriniz hı hı. onlardır. Daha sonra e, Atina Çağdaş Sanatlar Müzesi benden kalıcı bir iş, bir müze parçası istediği zaman ben onlara bu projeyi yaptım. Hı hı. Kendi yaşadığım apartmanın bir maketini yaptırdım ve Atina Müzesi'ne götürdüm. Oraya yerleştirdim. Aslında belki bu maketle ona tam anlamıyla onlara iade edemediğim <gülüyor> apartmanı en azından bir maket olarak iade etmiş oldum. Nasıl karşılandı Atina'da? Çok etkileyiciydi. Yani e, burada gördüğümüzde duygulandığımızdan çok daha farklı <gülüyor> bir şekilde duygulanıldı diyebilirim. Ee, öncelikle aile çok duygulandı tabii. Fakat ailenin dışında açılışa gelen e, pek çok o dönemde İstanbul'u terk etmiş insan vardı. E, basın çok ilgilendi. E, televizyonlar, radyolar vesaire vesaire e, yazılı basın. Ve onun üzerine pek çok kez e, gelindi, dolaşıldı vesaire. Ve bir yorumda bunu da eklemek isterim. Bir kişi demiş ki ben bir Türk'ün maket olsa bile herhangi bir şeyi iade edebileceğine hiç inanamazdım demiş. E, dolayısıyla yani e, ben buranın, bu işin burada da gösterilmesinden çok heyecan duyuyorum. Çünkü bunun bir karşı etkileşimini buradan alıyoruz. Şimdi bu iş olduğu gibi Atina'ya, müzeye kendi yerine gidecek ve orada artık sonuna kadar sergilenecek. Şimdi bununla beraber e, aslında bir şekilde göç konusuna da girmiş olduk. Sergide çok ağırlıklı bir yer alıyor göç konusu. E, kendi aile geçmişinizin de verdiği bir ağırlıkla... ...anladığım kadarıyla yer alıyor. Beni videonuz herhalde çok fazla insan etkilemiştir... ...bunu duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum... ...muhacir videosu gerçekten çok etkiledi. Orada babaanneniz Nigar ve anneanneniz müvedde tanımların... ...hikayelerini anlatarak bir şekilde... ...en etkileyici çalışma demeyeceğim ama... ...yani eğer oradan başlıyorsanız... ...o kapı açılmış oluyor bir şekilde. Bir başka çalışmanız da... ...o üç küçük yelek... ...o üç kaşın da beni çok etkilediğini söylemem gerekir... <gülüyor> Ee, o yelekleri e, Küçük küçük çocuk yelekleri onlar Ve kapitone dikişlerinin arasına Da nesneler sıkıştırılmış evet. Altta da e, anneannemizin bir lafı oldu Yani 93 harbinde gelmiş galiba ee, Bulgaristan'dan gelmiş ee, Onun bir sözü olduğunu Okudum şeyde söyleşide Geçerken e, bizim için Sınırları geçerken bizim için önemli olanları Çocuk yeleklerinin içine dikerek gizliyorduk evet. Diye o yazı var ee, Serginizle ilgili yazıları okurken Kimden olduğunu hatırlamıyorum. Nerede okuduğumu da hatırlamıyorum. Böyle de olmaz da biliyorum ama... E, bu, ...bu bu üç yelek çalışmasından e, çok etkilenmiş birisinin sözü var. E, bu kişisel malzemelerin gizlendiği yeleklerin aynı zamanda diyor Osmanlı'yı... ...onun sınırları geçme özleminde anlattığı şeklinde bir yorumu var. Şimdi ben hiç buna katılmıyorum. Yani bendeki şeyi bu olmadı. E, hakikaten... <gülüyor> Hele onlar böyle çocuk eleklerin için sıkıştırılmış şeyler olduğu zaman tam tersi bir kapanma e, hissi uyandırıyor bende. Siz bu yoruma katılır mısınız diye sormak istiyorum. Şimdi e, Osmanlı'nın genişlemesi değil tam tersine daralmasıyla ilgili bir hikaye bu. Yani e, fetih, fütuhat veya ileri doğru gitme meselesi değil tam tersine e, Osmanlı küçüldükçe o imparatorluk küçüldükçe insanların Yavaş yavaş bu diğer videoda da söz konusu olan zorunlu göç, zorunlu yer değiştirmeyle birlikte küçük ve daha dar bir toprağa doğru hareket etmesi hı hı. üzerine. Aslında bu üç yelek bunun adına konuşuyor. Ve sınırları geçerken kıymetli olan şeylerin çocukların üzerinde saklanabileceği fikrini e, öneriyor. Ama gördüğünüz gibi o benim yeleklerimin içinde çocuklar yok. Onlar boş. Çünkü aslında çocuklar da bu göçler sırasında en çok zedelenen, en çok yaralanan ve en çok belki yok olan e, kişiler. Dolayısıyla yani yaşlılarla ben bunu beraber. yaşlılarla beraber ve ben bunu o tersine göçün hikayesine bağlamak istiyorum. Tam burada e, manastırdan bir türkü dinleyelim diyorum. Manastırın ortasında var bir havuz. Açık Radyoda Fikri Takip Programındasınız. Gülsün Karo Mustafa ile konuşmaya devam ediyoruz. Ee, serginin üçüncü katında e, diğer yerlerden biraz daha diğer salonlardan biraz daha farklı bir hava var. Yine tarihe not düşmek, e, zamanı not düşmek yine var ama burada e, bir keç bir hava da giriyor. E, yani o çiftte İsa'lar var, e, kaplan desenli. ...pek çok pano var... ...ceylanlar var... ...sonra çocuklar var askeri kıyafetli... ...oradaki düzenlemeyle ne ifade etmek istediniz? Şimdi Yani aslında, böyle toptan sormak doğru mu bilmiyorum ama... E, yok yani ayıracağız aslında... <gülüyor> ...yani mesela askerleri öbürlerinden... ...ayırmak isterim... Evet. E, ...şimdi bir araya getirmede... ...aslında evet... ...bir bölümleme yaptık... ...yani... ...belli şeyler... ...kendi adına konuşmak üzere... ...bir araya geldiler... E, ...ve o sözünü ettiğiniz... ...duvar alıları... ...kiç malzemeyle... E, ...başlayan sergi... ...ondan sonra giderek... ...daha farklı konulardan... ...daha farklı durumlardan bahsederek... ...devam etti. E, üçüncü katta... E, ...aslında... ...1985... ...yani 80'lerin ortasını... ...vurgulayan... Birçok işim var. E, ve bu 80'lerin ortasında e, aslında tam anlamıyla e, düşündüğümüz zaman yine bir toplumsal geçiş noktası vurgu yapıyor bu işler. E, çünkü e, köyden kente göçün en çok yükseldiği bir an. E, bir anlamda e, kıyamet kopuyor. Arabesk kültür ...hayatımızı etkiliyor, nasıl olur bu arabeski kabul ederiz diyen bir resmi kültür bir tarafta. E, radyolar direniyor, televizyonlar direniyor, e, ge, e, yılbaşı gecesi tek bir dansöze izin var... ...ama onun dışında işte Bülent Ersoy çal çalınmıyor, diğer taraftan işte e, o sırada gümbür gümbür hayatın içinde gelişen bir durum... E, görmezden geliniyor. E, bütün bunların bulunduğu anda ben bir sanatçı olarak etrafıma bakmayı seven bir sanatçı olarak hep bunlara bakıyor ve belki de üretimim içinde bir anlamda bunları kullanıyordum. O dönemin önemli olgusu da aslında iki e, için yükselişiydi. Köyden kente göç büyük bir hızla devam ediyor. Şehir nüfusu neredeyse 15 beş milyona yaklaşmış. Köyden gelenler kendi kültürlerini birlikte getiriyorlar. Şehirde alışılagelmiş bir kültür, bir durum var. Onunla e, karşılaşıldığında bir çarpışma oluyor. Ve bu çarpışmanın içinden bir kırma, bir e, farklı bir kültür ortaya çıkıyor. Ve bu kültürün de adına ne koyacağız onu bilemiyoruz. Ve hep bu durumlarda... Bu dönemlerde, büyük göçlerde ve büyük diasporalarda vesaire ortaya çıkan durum yeniden ortaya çıkıyor ve kiç yükseliyor. Ben o dönemde bununla uğraştım. E, malzeme olarak kendi işlerimde e, hayatın içinden parçalar kullandım. E, topladığım, e, hayatın içinden biriktirdiğim şeyleri sanat malzemesi olarak kullanıp, Sanata dönüştürdüm. Bir de daha çok kolaj çalışmanız var galiba değil mi o dönemde? Evet evet onlar da son derece basit malzemelerle o dönemi paket kağıtlarıyla yaptığım kolajlardı. E, duvar halıları beni çok ilgilendiriyordu. Hı -hı. Çünkü köyden kente göçen kişilerin aslında evlerini renklendirmek için yegane başvurabilecekleri şeyler bu duvarlarına astıkları halılardı. Ki dikkat ederseniz artık onlar kalmadı. <Gülüyor> Çünkü artık göç de yerleşikleşti. Ee, ve o dönemde onlar çok yaygın satılıyor. Herkes evinde bir biçimde onları kullanıyor. Dolayısıyla, kaplan seni kullanıyorsunuz çok. E, kaplan deseni de o dönemde çok çok <Gülüyor> yükseldi. Ee, yani o döneme kadar bir elit tabakanın... ...işte bir kaplan, kürk, e, vizon e, veya işte... E, Leopar e, Fikirini Birdenbire pazarda satılan Bazen <gülüyor> elbise üzerinde Battaniye Hı -hı. üzerinde Görmeye başladık Dolayısıyla bunların hepsi Benim için sanatsal malzeme olarak O dönemlerde hayatıma girdi Ve sanatıma girdi Zaman daraldı şeyi de sormadan geçmeyeyim. O böyle komando kıyafeti giydirilmiş küçücük çocuk şeyleri evet, var. Evet. Onlar da Kürt savaşının başladığını gösteriyor diye tahmin ediyorum. Şimdi o onun tarihi 1996 yine 97 pardon. Ve 97 senesinde aslında Irak savaşı Hı. başlıyor. Ama öbür tarafta Balkan savaşı daha henüz bitmemiş, Bitmiş ama külleri daha kalkmamış ve o işin ismi e, kıtaların birleştiği hı hı. yerdir. Gerçekten kıtaların birleştiği yerde sağınıza baksanız Balkanları solunuza hı hı. baksanız Orta Doğu'yu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu hepsini içeren bir durumdu. Ee, Gülsün Hanım çok teşekkür ederiz çok güzel bir sohbet oldu. Ee, bu programın da sonuna Sesime geldik. rağmen <gülüyor> herhalde çok özür dilerim bu konuda. Ama yapabileceğimiz <gülüyor> bir şey yoktu. Programı yapacaktık. Teknik basada Volkan Ağar vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.